Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> Ant olsun ki ibadet için saffat olan Saf saf dizilen meleklere, müminlere, alimlere, mücahitlere <gülüyor> Ve başkalarına da sevk ederek idare ve haykırarak men edenlere <gülüyor> hem zikir Kur'an okuyanlara an dolsun. <gülüyor> Şüphesiz ki sizin ilahınız gerçekten tektir. <gülüyor> Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. <gülüyor> Şüphesiz ki biz en yakın göğü dünya semasını bir ziynetle, yıldızlarla süsledik. Vay, vay. <gülüyor> Ve onu... Her asi şeytandan muhafaza ederek koruduk. O şeytanlar artık semadaki melekleri dinleyemezler ve her taraftan kovularak alevli yıldızlarla taşlanırlar. Ve onlar için devamlı bir azap vardır. <gülüyor> Ancak bir söz kapan olursa onu da delici, alevli bir yıldız takip eder. Şimdi sor onlara. Yaratılış cihetiyle kendileri mi daha zor, yoksa bizim sema ile beraber içinde yarattığımız mı? Muhakkak ki biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. <Gülüyor> Resul, bilakis sen onların bu kadar delillere rağmen inkar etmelerine hayret ettim. Halbuki onlar senin anlattıklarınla alay ediyorlar. Kendilerine nasihat edildiği zamanda ibret almıyorlar. Ve bir mucize gördükleri zaman onunla alay etmek istiyorlar. Bir de dediler ki, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Biz öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman Gerçekten biz mi yeniden diriltilecek kimseleriz? Önceki atalarımızda mı? Ey Resulüm de ki evet hem de zelil kimseler olarak diriltileceksiniz. Artık o dirilme işi sadece korkunç bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar... Dirilmiş de etraflarına bakıyorlar. Ve eyvah bize bu din ceza günüdür derler. Melekler onlara der ki evet bu kendisini yalanlamakta olduğunuz ayırma günü aranızdaki hüküm verme günüdür.